WhatsApp'a hattımıza gelen bir soru var. Kıyamet kopmadan çok önce ölenler kabir azabını kıyamete kadar çekerken kıyamete çok yakın ölen kişilerin kabir azabı az mı olacak? Ya da kıyamette ölen kişilerin kabir azabı nasıl olacak? Bu konuyu çok merak ediyorum demiş izleyicimiz. Yani şimdi tabii e, kabir azabı var mı yok mu sorusundan başlamak lazım. Kabir, kabir azabı var. Bir, kafirlere kabir azabı olduğu ayetle sabit. Evet. Müminler de kabir azabı görecek mi? Bunun Kur'an-ı Kerim'den delili yok. Ama hadis-i şeriflerde günahkar müminlerin de kabir azabı çekeceklerine dair hadisler var. Ama bunun kıyamet kopuncaya kadar kabir azabı görecekleriyle ilgili bir şey yok. Mesela Peygamberimiz bir gün iki kabir yanından geçiyor. Diyor ki arkadaşlarına, bak bu iki kabirde yatan kişi kabir azabı çekiyor. Birisi Kovuculuk yapıyordu. İnsanlar arasında laf taşıyordu. Diğeri de idrarına dikkat etmiyordu. Yani küçük abdestini bozarken üzerine başına sıçradıyordu diyor. Evet. Efendim yaş bir çubuk alıyor. İkiye bölüyor. Ondan sonra birisini bir kabirin üzerine dikiyor. Birisini bir kabirin üzerine dikiyor. İnşallah bu yaş çubuklar kuruyunca da Bunlar kabir azabından kurtulur diyor. Şimdi bu sahibi hadis-i şeriftir. Yaş ne faydası olacak canım? Yaş çubuğun ne faydası olacak canım? diye düşünen olursa ve in es ve in min şeyin illa üsebbiuhu bihamdihi velakin la tefkhanu tesbihuhu Hiçbir şey yoktur ki kendi lisanı halleriyle Allah'ı zikrediyor olmasınlar. Fakat insanlar bunu bilemezler. Anlayamazlar. Dolayısıyla o yaş çubuk ağaçlar Allah'ı zikrettiği için o zikrin kabirde yatan kimselerin kabir azabına faydası oluyor. Şimdi bu hadisten yani bizim anlayacağımız Çıkaracağımız hüküm, bir insan kabir azabı çekebilir ama e, dünyada ona yapılacak iyilikler ve hayır hasenat sebebiyle kabir azabından kurtulabilir. Mesela biz kabiristanda dua ettiğimiz zaman, Ya Rabbi şuradaki mevtanın kabir azabı varsa onları kaldırıver, kabir azabından azat ediver diye dua ediyoruz. Dolayısıyla e, yani kabir azabı görse bile, bu kıyamet kopuncaya kadar sürekli kabir azabı görecek diye bir şey yoktur. Evet. Dolayısıyla bunun belli bir süresi olabilir. Kıyamet kopmadan ölecek insanların kabir ile kıyamet kopmasından çok önceki zamanlarda ölen insanların kabir azapları varsa, o e, işte günahlarına göre dünyada e, arkasında hayır hasenat yapan, dua eden insanların varlığına göre durum değişebilir. Evet. Yani şöyle diyemeyiz, efendim 3000 yıl önce ölen insanın kabir azabıyla kıyameti kopmasına 15 yıl önce ölen insanın kabir azabı e, aynıdır veya farklıdır diyemeyiz. Bir de hocam sanki biraz böyle bir genelleme yapamayız. Ana kronik yani. düşünüyoruz yani e, kabir azabı veya o tarafı düşündüğümüzde günümüzün fani zaman dilimini kısa salıyoruz. Evet, Sanki bu biraz anakronik. Evet yanlış öyle bir gibi. şey. Bir de şöyle anlasın bize bu soruyu soran kardeşimiz. Şimdi mesela insan uykuya yatınca bir kabus oluyor değil mi? Böyle sizi terleten, sıkıntı sokan evet. bunadan uyanıyorsunuz. Halbuki belki bir dakika içerisinde başınıza yüzlerce hadise gelebiliyor. Evet. Yani rüya alemindeki geçen zamanla normal dünya hayatındaki zamanı veya kabir hayatındaki zamanla, dünya hayatındaki zamanı da eşdeğerde e, görmemek gerekir. Oranın alemi farklı. Bir defa şunu bilmemiz lazım. Allah hiçbir kuluna zerre kadar zulmetmez. Evet. İster kıyametin okumasından bir milyon önce ölsün, isterse bir gün önce ölsün. İnnallâhe lâ yazmı misgâle zerretin. Allah herkese hak ettiği kadar karşılığını verir. Zulmetmez yani. Bunu böyle düşünmemiz lazım. Evet.